Evet. Kardeşler şimdi bazı sorular sormuş. Şöyle ekrana kaldırabiliriz değil mi inşallah? Evet. Selamun Aleyküm. Allah senden razı olsun. Senden de kardeşim. Başka şehirden biriyle evlilik için büyükler vasıtasıyla tanıştırılmak istendiğimizde bunu ilk olarak internetten görüntü olarak görüşmemizde bir sakınca var mıdır? Yani büyükler aracılığıyla vasıtasıyla görüşmeniz güzel olduğu için söylüyorum. Gene onların kontrolünde, yani yüz yüze görmekle kameradan görmek arasında fark yok. Tabii kameradan görmek, yani birebir görüşmek gibi olmaz. E, üç kere zaten alimler caiz görmüştür evlenecek tarafların birbiriyle oturup görüşmesini. Hani bir kere kameradan bakabilirsiniz, ikinciyi de artık buluşup yani yüz yüze görebilirsiniz. Dediğim gibi gene Müslümanların kontrolünde olduğu müddetçe bunda bir sıkıntı yok diyebiliyoruz. Allah'ın doğrusunu bilendir. Kelam ilmi hakkında bilgi vermişsiniz. Kelam ilmi İmam Gazali gibi bidatları, sapıklıkları çok olan birinin dahi haram ilimler babında ilk yazdığı ilimdir. E, haramdır yani. Zaten bidattır. İslam'da ne kadar sapıklık çıktıysa kelam sebebiyle çıkmıştır. Ebu Hanife'nin talebesi bu Yusuf diyor. Kim ilmi kelamla elde ederse zındık olur. Bunlar da yeterlidir inşallah. Demiş kardeş babam 5 vakit namaz kılıyor. Yalnız çok küfür ediyor. Babama tevhidi anlatmak istiyorum. Yalnız yanına yaklaşamıyorum. Konuşamıyorum. Sadece kendi bildiğini okuyor. Tayyip'e haşa tapıyor. Bir tek o değil. Milyonlar var Tayyip'e tapam bu ülkede. Ona tevhidi de anlatamadığım için çok üzülüyorum. Babam için ne yapmam gerekiyor? Allah razı olsun. Dua edeceksin. Başka yapacak bir şey yok. Allah'ın hidayet ettiğini kimse saptıramaz. Selamünaleyküm. Şu an gündemimizde olan 529 idam kararı ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Demokrasi mücadelesi verip tağuta destek oldukları halde niçin idam kararı veriyorlar? Vallahi çok komünist de idam ediyorlar. İdam edilme hakkın alameti olsaydı komünistler haklının sahipleri olurdu. Yani siz kalkar bir var olan otorite toplular, kafa tutar. Yok bu pastayı siz yemeyeceksiniz, biz yiyeceğiz derseniz asarlar tabii ki yani. Yani ikvan-ı demokratik bir şirk cemaati olduğu akıl sahibi, iman sahibi herkesin yanında açıktır. Kafirler kafirlerle dövüşüyorlar. Burak'ın ondan savaşında onlar konuşsunlar. Müslümanlar hiç girmesinler bile bu mesele. Demiş, kadınlar Fatiha suresinde cemaat ile namaz kılarken sesli yahut sessiz amin diyebilirler mi? Allahu alem bununla alakalı bir rivayet bilmiyoruz. İçtihadi bir konu olarak biliyorum ben. Zanni olarak içtihatla söyleyebiliriz. Normalde kadınların namazda ses çıkarması caiz değildir. İmam hata ettiğinde ellerini ellerine çarpa, çarparak ses çıkartırlar. Subhanallah demezler mesela bu şekilde. Allahu alem demeleri caiz olmaz. Buna kıyasen söylüyorum. Allah en doğrusunu bilendir. Müşriklerin selamı alınır mı ya da onlara ya bu soruyu çok cevapladık. Allah rızası için bir daha sormayın bu soruyu. İhtilaf var. Dediğimiz gibi sitedeki yazılı cevaplara bakarsanız tafsiri bilgi görürsünüz. Yani kadın... Dur, cevaplayalım mı? Geçme de. Kadın tebliğ amacıyla gerekli şartlara, tesettür, erkekle baş başa kalmayarak bir erkeğe tebliğ yapabilir mi? Sonu zinaya çıkar onun. Sonu cennete çıkmaz, hidayete çıkmaz. Böyle bir saçmalık da olmaz. O yüzden hiçbir kadın gelmemiştir peygamber. Çünkü kadın erkeğe tebliğ edemez. Bunu bilmek için de ilme gerek yok. Selamun Aleyküm. Annem bypass ameliyatı oldu. Namaz kılamıyor. Ayaklarında varis çorapları olduğu için çorapları akşam çıkarıyoruz. Ayaklarını nasıl yıkayabiliriz? Mesledebilir miyiz? Mesledilebilir. Tabi Müslümansa. Mesledilebilir yani. Selamun Aleyküm. Tevhidi öğrenen ve öğrenmeye devam eden birinin hale yanlışları varsa tekfir edilimi mi? O yanlış küfürde ise tekfir edilir. O yanlış küfür değil, gizli, kapalı meselelerse ikamet-i lütçe yapılır. Ondan sonra ısrar ederse tekfir edilir. Meselelerin tafsilatı vardır. Bu soru çok geniş bir soru. Küfürse tekfir. Tabii. Elimizle ritim tutmak çalgının haramlığına girer mi? Ebu Hanife'ye göre fasıklıktır. Selamun Bir kadın başka bir kadın ensesi ve alnından tutup Fatiha'dan başlayıp duaları okuyup Ayetel Kürsü'yle bitirip duaları okursa bu şekilde şifa dağıtabilir mi? Şifa dağıtan Allah'tır. O ifade çok doğru değil. Ruki yapabilir mi olması lazım? Geçen hafta da cevapladım diye hatırlıyorum. Ve önceki hafta kadınlar ruki yapmaya ehliye, ehliyet sahibi değildirler. Kadınlar böyle işlere girişmesinler. Selamu Aleyküm hocam. Yatsın ilk sünneti var mı? Bir de bekar zina yaparsa Allah'ın hükmü nedir? Bekar zina yaparsa 100 tane sopayla sopalanmasıdır. Zina'nın haddi onun için. Yas namazın ilk sünneti diye bir sünnet de yoktur. Ümmülkura Yayın Evinden çıkan Yas namazın ilk sünnet diye bir kitap var. Orada tafsilatı ile beraber gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Çarşaf giymeyi Mahmut Efendiler benzetildiği için çarşaf değil de uzun pardüsü gibi geniş giymesini söylüyorlar. Bize bunu açıklayabilir misiniz? Bir de yüz örtmeyi kısa açıklayabilir misiniz? Şimdi bu geniş pardüse giymekten kasıt ne bilmiyorum da garip garip pardüseler var. Böyle kot pardüseler çeşit çeşit toplumda hani bilinen herkesin müşahede ettiği. Yani ça Mahmutçuların çarşafı daha edepli yani. Daha şeriata yakın, daha bol, daha geniş. Tabi yüz kapama şekilleri değil, burun altından onlar kapatıyorlar kanuna muhalefet etmemek için. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin tatbik edilmeyen bir kanunu var, yüz örtmek suçtur. Yüz örtmek kanunen suçtur. Onlar o suça bulaşmamak için biz yüzümüzü örtmüyoruz deyip burnun altından böyle çatal, yani şey yapıyorlar, e, iğneyle kapatıyorlar. O şekilde bir kapatmayla değil de hani yüz kısmını gözler kapanacak şekilde peçeyle örtse bir kadın... Ama çarşaf şekli olarak onlarınkini kullansa Onların çarşafları çok geniş, çok bol, aşağı doğru sarkıyor. Vücut hatlarını belli etmiyor. Yani şimdi böyle yeni garip garip şeyler çıkartıyorlar. Şimdi moda denen pislik öyle bir şey ki bakıyor millet almıyor. Bir şeyler üretelim diyorlar. Akıl hocaları da şeytan olunca hani diktikleri bazı kıyafetler var. Onlar daha çok başka erkeklerin dikkatini çekiyor. Yani yolda birkaç kere birkaç kişiyle böyle kavga edecektim. Yani böyle kızın biri giyinmiş belli yani. Yüzü falan biraz kapatmış, siyah giyinmiş ama yani pardüse değil bu ne diyorlar ferrace mi? O tarz bir şey yani yoldan geçen erkekler inan vallahi Allah adına yemin ediyorum. Açık kadınlara değil ona dönüp bakıyorlardı yani. Kavga edecektim bir iki tanesiyle böyle. Yani o yüzden hani biraz keyfiyet önemli. Genel ne söylesem yanlış olur, hata olur. Bu konuda dikkat etsin bacılar. Tamam inşallah.